Telefonunuz var hocam. Alo. Alo, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim size. İyi akşamlar olsun. Abbas Bey, bir buyurun. Bir soru hocam? Buyurun. Bizim Anadolu'da bir şeyimiz var, genellikle vasiyet dediğinde, adam öldüğünde 2000 lira vasiyeti varsa, çevre köyler öldüğü anda on kuya on kuyu imamı toplanıyor, Kadiristan'da bir Kur'an okuyorlar, Herkese bir, bir imam 100 lira alıyor. Ne kadar doğru olduğunu bunu öğrenir zaten. Yani. Hmm. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Buyurun hocam. Efendim, Kur Kabiristan'da Kur'an okuyorlar. 100 lira alıyor dedi değil mi? Az oluyormuş. Daha çok alanlar <gülüyor> var. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i okumak bir ibadettir. Niye diyeceksiniz? Çünkü ibadet dediğimiz şey nedir? Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak Allah bir şey yapın diye emrediyor. Bunu yapmak ona kulluk etmektir, ibadettir. Allah bizim Kur'an okumamızı istiyor. İşte Fakru'l-Mü'allimel-Kur'an, Kur'an'dan kolay gelen okuyun. İkra, e bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ve rattilil-Kur'ane tertilâ, Kur'an'ı tek tek, tane tane oku. Ütlime uhyelekel kitap. kitaptan sana vahyedileni oku. Ve ümirtü en ekune mine'l-müslimîne ve en etlu'el-Kur'ane. Ben Müslüman olmak, Müslümanlardan olmak ve Kur'an okumakla emredildim'' ayetlerinde e, Cenabı Kur'an-ı Kerim okunmasını emrediyor. Peygamberimiz de "İkra'ul Kur'an'a Kur'an okuyun. Fi nuh seyyetiye me'l kıyamet günde Kıyamet günü o okunan Kur'an sahibine şefaatçi olarak gelecektir." E, i̇şte işte hayrukum men ta'lemel Kur'an'ı ve âlemur. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir gibi. Hem ayetlerde hem hadislerde Kur'an-ı İkramı okunması e, teşvik ediliyor. Dolayısıyla Kur'an okumak, namaz kılmak gibi e, Allah'a itaattir. Allah'a ibadettir. Kur'an okuyan kimseye peylemlerimiz her harfine 10 hasene verileceğini hadis-i beyan ediyor. Hı hı. Dolayısıyla nasıl parayla namaz kılamazsak, parayla namaz kıldıramazsak, ya şu parayla da benim namazımı bir kıldırma diyormu, diyemiyorsak, efendim, işte orucuda parayla tutmazsak tutturamazsak Kur'an okuduğumuz için para almak asla doğru değil. Hele Dine ki örf halini almışsa efendim? Hele ki örf halini almış bir de. Örf yani haline almış. Gittiği alır. zaman kesinlikle örf. bunu alacak. Örfünün hiçbir tarifesi yok. Şu olur yani siz bir efendiyi çağırıyorsunuz. Hı hı. Eve geliyor Kur'an-ı Kerim okuyor. Dua ediyor. Siz de giderken mesela bir gömlek veriyorsunuz. Hı hı. Veyahut hatta işte bir gömlek al diyorsunuz. Yani evine kadar gitti geldi emek sarf etti diye kendiliğinden böyle bir e, okulda para verdim. Kur'an-ı Kerim bedeli olmak üzere diye düşünmek düşünmeksizin bir hediye kabiliğinden veriyorsunuz. ya yani o bana Kur'an-ı Kerim okudu dua ediverdi. Ben de ona bir hediye verebiliyorsunuz olur. Mesela ben <gülüyor> geçenlerde e, bir seminere gitmiştim. Gelirken bir müftü arkadaşımızla birlikte geldik bir etkinlik yapıyormuş. Oraya burada ismini vermemize uygun olmaz. Hı hı. Televizyonlarda da herkesin tanıdığı birisi var. Onu konuşmacı olarak çağırmışlar. iki tane de bir cami hocasını, İmam bir çağırmış. Ben dedim ki para verecek misiniz? Dedi ki o konuşmacı olarak gelen 3000 bin lira istedi dedi. Üç bin lira verecekmiş ona. Efendim okuyucular da yani kuran okuyacaklar da onlar da ikinci bir kişi vasıtasıyla 1500 lira, 1500 lira alırız demişler. Yani Menajerler üzerinden değil <gülüyor> mi? Gelecek bir Kur'an-ı Kerim okuyacak, 1500 lira alacak, övürü 1500 lira alacak, konuşması 3000 alacak. Neyin ticaretini yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'in ticareti. Ey müslüler, ey vaizler, efendim, ey cemaati müslümin, Allah'ın kitabını okutmak için yani gelip okuyacak kalkmayacak para vermeyin. Alam da verende vebale giriyor. Ama sen çocuğuna Kur'an okutacaksan ver bir öğretmeni ver, Hı. senin çocuğuna Kur'anı öğretsin. Ama geliyor, ne yapıyor? Şurada diz düz çıkıyor efendim işte bir aşır okuyor, bir yarım sayfa okuyor, alıyor 1500 lira. Var mı böyle bir şey? Kur'an-ı Kerim'i paraya tavil etmiş oluyor. Şimdi Anadolu'nun her tarafında vardır. Böyle cenazeye gidilir. Efendim gidince birer zarf dağıtlar. Doğru değildir. Hele iskat, devir iskat yaparlar. Onun parasını veriyorsa bugün hocalar zengin. O hiç caiz olmaz. Ben Havza'da müslülük yaptım. Oradaki hoca efendilere eğer Havza'dan bizi dinleyen varsa onlara selam oradan iletiyoruz. Efendim, mezarlığa gidip para almayı yasak etmiştim. Ve çıktım kürsüde para ile Kur'an okunmaz. Hatim okutturuyorlar. Kardeşim ne hatim okuyorsun? Kendi oku. İhlas suresini oku. Hı. Elhamı oku. felakı oku. Nasi oku. Ayetekesi oku. oku. On defa oku. O sevabı alasın. Parayla hatim mi evet. Doğru değil yani.